Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Bedir savaşını aramak kalmıştı. İki ordu da yerlerini almışlardı. Müminlerin karargahı isabetli bir alandaydı. Bedir kuyularının bulunduğu yerdeydi. Ama zeminleri tamamen kumdu. Kumda hareket etmek zordu. Zira kum son derece yumuşaktı. Ayaklar kuma gömülüyor, hareket etme imkanını azaltıyordu. Bir de müminlerin kalplerinde az da olsa kaygı vardı. Zira yarın can pazarı kurulacaktı. Yarın niceleri için canlardan olmak vardı. Dünyaya veda etmek vardı. Allah vaadini gerçekleştiriyordu. Allah mümin kullarıyla beraberdi. Onları rahmetiyle kuşatıyordu. İlk ihsan gerçekleşiyordu. Rahmanı Rahim, lütfu müminlerin üzerineydi, yağmur yağmaya başlıyordu. Bu büyük bir lütuftu, büyük bir ihsandı. Zira yağmur kum zeminini sertleştirecekti. Müminler için hareket imkanı çok kolay olacaktı. Müşrik ordusunda ise zeminleri yağmur sebebiyle çamurlaşacaktı. Kaygan bir zemine dönüşecekti, hareket imkanları kısıtlanacaktı. Bu, Rabbi Rahim'in müminlere ilk ikramıydı, ilk yardımıydı. Hemen sonrasında müminleri uyku basıyordu. Her mümin bulunduğu yerde kalıyordu. Kimse gelen uykuya direnemiyordu. Uyku müminlerin yorgunluklarını gidermek için değildi. Onların kalplerini sağlanlaştırmak içindi. Onların gönüllerinde yüksek bir direnç oluşturmak içindi. İş dünyalarında, heybet dalgaları oluşturmak içindi. Enfal suresinin 11. ayetinde Hatırlayın ki Allah o zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini verdiği vesveseyi sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinizde gökten bir yağmur indiriyordu. Buyruluyor. Onların üzerine bir uyku dalga gibi gelmişti. Uyku tam bir sehinet olmuştu. Kalplerini huzura, güvene kavuşturmuştu. Uyku attı bir iklim ihsan ediliyordu. Bu tadına doyulmaz bir haldi. Kuluna güzellikler ihsan eden Rabbi Rahim'e her dem hamd makamında olunsa yine de asla yeterli olmazdı. Hazreti Ali Efendimiz o geceyi anlatıyordu. Bedir gecesi hepimizi uyuyakaldık. Sadece Resulullah uyumadı. O bir ağacın altında sabaha kadar namaz kılıp dua etti. Gece biraz yağmur yağdı. Hemen ağaçların veya deri kalkanlarımızın altına sığındık. Bu sırada Resulullah ara vermeden duasına devam ediyordu. Allah'ım şu Müslümanlar helak olursa, Yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz diyordu. Resulullah fecir doğunca ayağa kalktı ve ey Allah'ın kulları namaza diye seslenmeye başladı. Hepimiz derin uykularımızdan uyandık. Resulullah'ın imamlığında namazlarımızı kıldık. Allah'ın Resulü bizlere savaşa teşvik eden bir konuşma yaptı. Müşriklerse rahat uyum imkanı bulamamışlardı. Yağmur onların zeminlerini çamura döndürmüştü. Onlar uyuyamadılar, uykusuz kaldılar. Yorgun düştüler, bu durum onların morallerini daha bir bozuyordu. Müminler dinçti, dinamikti. Gönüllerinde cesaret vardı, korkusuzluk vardı. Müşriklerde ise yorgunluk vardı, miskinlik vardı, kalplerinde telaş, kaygı ve korku vardı. Sabah namazı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Imamlığında kılınmıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Namazda ayetler okurken Kendisi ve şerefli arkadaşları Rabbani iklime giriyorlardı Ayetler sanki Şimdi nazil oluyor gibiydi Ayetler nurdan Varlıklar gibi olduğu gibi Müminlerin kalbine iniyordu Ayetler Onların bütün varlığını sarıyordu Kalpleri titriyor Bedenleri ürperiyor Gözleri yağmur misal oluyordu. Ayetler müminlere inşirah veriyordu. Her birinin gönül dünyasında biraz sonra can pazarı kurulacaktı. İşlerinden bazıları ebedi aleme yürüyecekti. Ezel ve ebed sultanı Rabbi Rahim'e vasıl olacaktı. Ayetler Rahman Rahim anlatıyordu. Mümin gönüller yer yer mahcubiyet yaşıyordu. Rablerine güzel bir kul olamamanın ezikliğini yaşıyorlardı. Yer yer Rab-i Rahim'in sonsuz rahmetini dile getiren ayetlerde Umutla sevinçle doluyorlardı Ola ki Resulullah'ın imamlığında bu son namazları da olabilirdi Ahiret gözlerinin önünde gibiydi İçin için bağışlanma diliyorlardı Bir avuç mümindiler Bütün varlıklarıyla Rablerine bağlanmışlardı onun uğrunda her şeylerinden vazgeçmişlerdi. Mallarını onun yolunda seve seve vermişlerdi. Şimdi canları verme zamanı gelmişti. Canlardan geçme zamanıydı. Onlar, Rabbi Rahim için canlarını vermeyi cana minnet bilirlerdi. Şairin dediği gibiydi. Ölüm bize ne yakın, bize ne uzak ölüm, Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm? Onlar, Asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu biliyorlardı. Ayetler bu gerçeği dile getiriyordu. Alemlere rahmet olan bu gerçeği haliyle, halleriyle ve kelamlarıyla öğretiyordu. Hazreti Saad bin bir Vakkas radıyallahu anh İran üzerine yürüyordu. İslam ordusuyla İran, Sasani Importorluğu'nun üzerine yürüyordu. İran komutanına mektup gönderiyordu. Mektubunun bir yerinde öyle diyordu. Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ahireti seven bir orduyla geliyorum. Onlar ahirete yakinen inanıyorlardı. Sanki dünyada ahireti yaşar gibi yaşıyorlardı. Her adımlarını ahireti dikkate alarak atıyorlardı. Ezel ve ebed sultanının rızasını ve cennetleri gözlemleyerek adımlarını atıyorlardı. Şimdi ölüm kalım savaşı vardı. Müminler, ya yeryüzünden silineceklerdi ya da daha bir güçleneceklerdi. Kuvvet bularak savaştan çıkacaklardı. Sabah oluyordu. Peygamber Efendimiz ordusunu düzenliyordu. İlk iş olarak güneşi sırtına alacak şekilde saf saf oluyorlardı. Aynı zamanda savaş düzeni konusunda istişaresini yapıyordu. Hz. Asım bin Sabit radıyallahu anh fikrini beyan ediyordu. Savaş başladığında Önce okların atılması, düşmanla mesafe daraldığında taşların atılması, mesafe iyice küçüldüğünde mızrakların atılması, mesafenin kapanmasıyla kılıçların devreye girmesi şeklinde bir taktik uygulanacaktı. Asıl olansa kuvvetli bir saf düzeniydi. Vurkaç sistemi uygulanmayacaktı. Çelikleşmiş saflar misali hareket edilecekti. Peygamber Efendimiz yeterince taş toplanmasını emrediyordu. İslam'ın neferleri emredileni hemen yerine getiriyordu. i̇bn Haldun öyle diyordu. İslam'ın ilk yıllarında savaş taktiği düşman üzerine yürümekti. Araplar ancak vurkaç taktiğini biliyorlardı. Düşman üzerine yürüme savaşı, vurkaç savaşından daha şiddetli ve daha sağlamdır. Çünkü düşman üzerine yürüme savaşında, Namaz safları tertip edilip düzeltildiği gibi Saflar da tertip edilip düzeltilir Saflar halinde düşman üzerine yürünür Bu savaşta daha sabit, daha doğru ve düşman için daha korkutucu olur Çünkü yok edemeyeceği bir görünüm Uzun bir duvar, sağlam bir saray gibi olur Müminler ordusu savaş düzeni alıyorlardı Peygamber Efendimiz ordusunu denetliyordu Saf düzene tam uygun hareket etmeyenlere biraz ileriye gitmesini, kimilerine de biraz geriye çekilmesini okuyla işaret ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Sevat bin Gaziyye'nin göksüne okuyla dokunarak biraz geri çekilmesini istediler. Sevat, hiç beklenmedik bir tepki gösteriyordu. Ey Allah'ın Resulü, canıma acıttın, kısas isterim diyordu. Sahabe-i Kiram, Sevat'ın sukut etmesini istiyordu ama ısrarcıydı. Isteğinden vazgeçmeyeceği bir tutum içindeydi. Resulullah ise haydi kısası uygula ödeşelim buyurdular. Peygamber Efendimiz göksünü açtılar ve sevadın vurmasını beklediler. Sevad yine beklenmedik bir hareket yapıyordu. Süratle Resulullah'a sarılıyor ve öpüyordu. Bir taraftan da niçin kısası istediğini dile getiriyordu. Ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun. Bugün Allah'ın emriyle Ecelimin geldiğini görüyor Ve ölüp senden ayrı kalmaktan korkuyorum Bunun için seninle birlik olan şu son anında Sana sarılmak, tenine dokunmak istedim Hakkımda dua et diyordu Sevat bin Gaziye sevgiliye ilişkin bir fırsat yakalıyordu Hem de hayatının en kritik zamanında bir fırsat yakalıyordu Ölüm kalım zamanında bir imkan yakalıyordu Ola ki gidiyordu Asıl dünyasına gidiyordu. Ebedi hayata gidiyordu. Giderken sevgiliye veda ederek gitmek istiyordu. Sevgiliye derin sevgisini sunarak gitmek istiyordu. Bir fırsat yakalıyordu. O fırsatı da böyle değerlendiriyordu. Şimdi gönlü inşirah buluyordu. Şimdi gönlü sevgiyle dalga dalga oluyordu. Şimdi ebedi aleme yürüyebilirdi. Gönüller sevgi isterdi hem de bitimsiz sevgi isterdi. Bitimsiz sevgiliye tutulunca, ondan ayrılmak istemezdi, onunla olmak isterdi. Sahabe-i kiram, ümmetin öncüleriydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, sadık yaranlarıydı. Onun uğrunda, yardan ve serden geçenlerdi. Peygamberle, mümin ilişkisinin nasıl olduğunu öğretenlerdi. Peygamber'e iman etmenin, nasıl bir şey olduğunu halleriyle hayatlarıyla öğretenlerdi. Peygamber'e itaat etmenin, peygambere bağlanmanın boyutlarını, inceliklerini ümmete arı duru öğretenlerdi. Ümmet, sahabe-i kiramı tanıdığı ölçüde Peygamber Efendimiz'i tanıma imkanına kavuşurdu. Ümmet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarını ne denli tanıyabiliyorsa İslam'ı o denli tanıma seviyesine ulaşırlardı. Onların üstadı Üsveyh Haseneydi. Ümmetin biricik modeliydi. Hayatı ona bakarak yaşayacaklardı. Ama onun yaşantısını doğru bir şekilde anlayabilmek için de onun şerefli arkadaşlarını tanımak vardı. Yolumuz onların yoluydu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam